İslamiyet ve iman temizlik üzerine olunmuştur. Temizlik üzerine kurulmuştur. Mümin denildiği vakitte müminin zahiri yani dışı ve batını yani içi her türlü maddi ve manevi pislikten azade olması şarttır. Zira temizlik imandandır. ve ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. En nezafetin, iman. Nezafet, taharet, temizlik, imandandır buyuruyor. Yalnız mücerret vücudun, hanen değil, memleketin her tarafı, her yere temizlenecek. Her taraf tathir olunacak. Yolda halka eza ve cefa verilen eşyayı kaldırman senin imanının cüzündendir. İkinci cihan güneşi, kainatta olmayan eşi Muhammed Mustafa, Müştabah, Şems-i Duha, Bedr-i nur Vera Efendimiz Hazretleri böyle söylemekte. Müminlerin şehirleri, sokakları, haneleri, evleri, giydikleri eşyaları temiz olduğu gibi her iç iç aleminin temizliği, kalp aleminin temizliğine müminler çok dikkat edecekler. Okuduğum ayeti kerimede, Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenû! Bu hitap eden Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu alemde sana bu hitabı yaptığı gibi yarın gömü kıyamette de ey imadenler diye hitap etmeyen ayolmak istiyorsan Kur'an'a sarıl. Zahirini ve batınını tathir ile Zahirini tathir et necasetten. Batınını güllü güçten yani kalbini Allah'ın sevmediği şeylere çıkararak orayı tathir ile Boş bırakma. Aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulillah, envarı Kur'an, envarı tevhid Muhabbet-i Ehl-i Beyt-i ile Göğünün Allah'a layık olsun. Bir ayna olsun ki Hakk'a layık olsun. İşte kalbini tathir edenler ne yaptılar? Bu nimete erdiler. Aynı zamanda kalbi tathir olanın zahirde tathir olur.